İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhaba. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Hoş Günaydın, olduk, merhabalar. Tatil evet. yaptık. Evet evde koridordan ha, evde koridora mi? koştum. <gülüyor> ben e, <gülüyor> işte ise bu ya. gecikmiş bir kutlamada bulunayım bari e, yeni yaşınızı. Geçen hafta Aman çünkü <gülüyor> karşılaşamayınca e, e, şeyde... Alo. Bağlantıda herhalde, problem evet, oldu herhalde. Düştü gene düştü bir internet problemi vardı. Evet. <gülüyor> bir vallahi herhalde birazcık daha haber okuyarak devam edeceğiz o zaman evet, gelene dedim, kadar. Evet. Yani göçmenlerle ilgili söylediklerimizin bir de şeyi de vardı. Bir Akdeniz'de de bir göçmen cesedinin ha, bir haftayı aşkın bir süredir dolaştığı gibi artık trajedi evet, de diyemeyeceğim gerçekten. hiç şey diyemeyeceğim yani dronela çekilmiş yani insansız hava aracıyla çekilmiş bir şey var akıl alır iş değil yani ben yeniden ışınlandım galiba evet tamam merhaba <gülüyor> merhaba tekrar kutluyorum Teşekkür daha nice ediyoruz. mikrofon başında sağlıklı yıllar temenni ediyorum önemli bir dönüm noktası ve kutlanmaya değiyor herhalde bir ay boyunca değil mi Ömer Hocam, bir ay mı? 75 sene diye düşündük biz ama ee, 75 sene daha mı? <gülüyor> tamam olur, itiraz etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, madem deniz kıyısına gitmediniz, ben sizi bu hafta biraz deniz kıyısında tatile götürmek istiyorum. Ee, sakıncası yoksa sizce? Yok, yok. Güzel. Ama Güzel. önce önce küçük minik bir uyarım olacak. Daha doğrusu bu uyarıyı ben değil. İranlı bir karikatürcü Ehsan Ganji e, yapıyor. E, çok ihtiyaç duymuyorsanız gezmeyin diyor Ehsan Ganji. E, aslında İran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyormuş. Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani e, şimdiye kadar 25 milyon İranlı'nın e, virüse yakalandığını e, söylemiş. Ayrıca da e, Ölümüzde, evet. Önümüzdeki aylarda 30-35 milyon kişinin daha enfekte olacağını tahmin ediyoruz gibi. Bir yani İşte girdi... biri ve yarısını demek oluyor evet. o zaman. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından böyle bir açıklama var ama Sağlık Bakanlığı da Cumhurbaşkanı'na karşılık 675 bin civarında olduğunu söylemişti. Orada bir evet. başka karikatür var, trajik karikatür. Maalesef. Yani bütün karikatürler trajik oluyor son zamanlarda. Komik karikatür. Hakikaten bulmak çok zor. E, Efsane Gazi'ninki de öyle. E, o bir uyarı, dediğim gibi bir uyarı karikatürü çizmiş. E, karikatürde böyle çöl ya da vaha gibi ıssız ve çorak bir ara, arazinin ortasından uzun e, dar bir yol e, geçiyor. İşte o yolda e, yol üzerinde e, gitmekte olan bir otomobili arkadan görüyoruz. Araçtaki yolcular muhtemelen bir deniz kıyısında tatile gidiyorlar. Arabanın üzerinde küçük bir sandal var. Sandal yüklemişler arabalarına. Fakat yolun kenarında da tuhaf bir tabela var. Tabela aslında tanıdık bir tabela. Bildiğimiz dikkat heyelan var tabelası. Hani böyle kırmızı üçgenin içinden içinde bir dağdan kopup aşağı doğru yuvarlanan kayalar vardır. Kayalar evet. Böyle. Evet aynen öyle bir uyarı işareti. Tabi tuhaflık şurada. E, bu dümdüz boş bağda, e, bu e, arazide e, dağdan nasıl e, aşağı kopup kayalar düşecek e, diye düşünüyor insan. Fakat tabelaya dikkatlice bakınca bu aşağı yuvarlanan e, kaya parçaların aslında e, yine bildik simgeler, tanıdığımız simgeler olduğunu fark ediyoruz. Bunlar irili ufaklı Covid-19 e, simgedir. Eren Ganji, deniz kıyısında tatile gidenlere son bir uyarıda bulunmayı görev edilmiş, e, dikkat diyor, e, havadan tepenize koronavirüsü düşebilir. Dikkat, Covid çıkabilir olmuş. Dikkat, Covid çıkabilir. Çıkabilir, evet, evet, evet. Şimdi tabii Covid yalnız havadan mı? E, uzmanlar koronavirüsün suda ve denizde bulaşma ihtimalinin zayıf olduğunu söylüyorlar. De, e, ama... Galiba yeni açıklamalarda denizden de geçecek. Bizzat Sağlık Bakanı'nın da öyle bir şey söylediğini tahmin ediyorum ben. Galiba e tabii, gördüğüm... çünkü, çünkü denizde hava kabarcıkları var. Şimdi hava kabarcıklarını göz ardı etmemek gerekiyor. Havada yaşıyor değil mi bu virüs? Şimdi e, Can Baytak e, Habertürk'te karikatürlerini e, izlediğimiz Can Baytak bunun için güzel bir çözüm önermiş. Aslında e, geçen hafta bir karikatür anlatmıştık, e, Özdeş Bilecek, e, Netanyahu'nun bir karikatürü vardı, birbirinin evet. bir karikatürü vardı. E, o benzer uygulamayı o karikatürdeki bu kez deniz altına taşımış Can Baytak. E, bu karikatürde de denizin üstündeki bir iskelede yüzük koyun e, güneşlenmekte olan bir kadıncağız var. Ee, bir yandan da suda serinlemekte olan erkek arkadaşıyla sohbet ediyor muhabbetteler ee, kadın diyor ki kabarcıktan bile bulaşıyormuş denize girmeye korkuyorum vallahi diyor şimdi arkadaşı ise onu rahatlatıyor korkma korkma gir bak önlemini aldıktan sonra korkacak hiçbir şey yok diyor şimdi hmm. suyun altındaki görüntüyü de çizmiş Can Baytak denizin altında adamın belden aşağısını ve o çiçek desenli mayosunun İçinden e, dışarı doğru suyun e, e, yüzeyine doğru süzülen hava kabarcıklarını net olarak görebiliyoruz. E, fakat gerçekten de adam önlem almış. Çünkü mayus'un arka tarafında tam da bu yoğun hava ve gaz kabarcıklarının çıktığı bölgeye bir maske takmış. Hmm. Tıpkı Uri Yenkin'in geçen hafta o İsrail karikatürcünün Netanyahu'ya taktığı gibi aynı katıkaya takmış. Hmm. Evet. Evet. Şimdi plajlara gelince e, hep deniz kıyısındayız ya e, kiralık e, şezlong fiyatları da oldu mu sorun oldu e, sahil kesimlerini de biliyorsunuz. Fakat bu yıl fiyatlar daha da bir uçmuş sanki. E, örneğin gazetelerin yazdığına göre Kilyos sahilinde hafta içi 25-30 lira ödenen plajlarda hafta sonu fiyat 70 liraya kadar falan yükselmiş şezlong kirası. Denize girmek için gelen vatandaşlar üstelik bir de otopark ücreti ödüyorlar, şemsiye ücreti ödemek durumunda kalıyorlar falan filan. Yani İstanbul kıyılarından denize girmek konu riski bir yana çok da pahalı. Şimdi Beyiçak Cumhuriyet'te yayınlanan karikatüründe deniz kıyısındaki durumun resmini çizmiş. Aynen uzunca bir sahil şeridinde ikişerli olarak sıralanmış yan yana duran de boş duruyorlar Bunlar Müşteri bekleyen şezlonglar var. Ee, peki müşteriler nerede? O hafta sonlarında akın akın denize hücum eden aile, onlar var. Onlar da var bu karikatürün içinde. Ee, fakat şezlonglarda değiller. Bu deniz ile şezlong dizisi arasında kalan kumluk alandaki şeride yığılmışlar. Avlularını yere sermişler. Kimisi şemsiye getirip açmış. Güneşlenip de kıyısının... ...keyfine çıkartıyorlar. Ee, sanki biraz kalabalık, çok yoğun değil gibi geldi bana. Ee, mesafe korunuyor gibi geldi, bilmiyorum siz de aynı görüşte misiniz <gülüyor> bu Tabi koruyorlar mesafeyi, koruyorlar değil mi? Evet. Ee, i̇şte bilinçleniyoruz giderek. Peki <gülüyor> diyelim ki denizdesiniz. Haberleri nereden ve nasıl öğreneceksiniz? Yani bugün radyodan. test yapılmış? Hayır denizde radyo. Şimdi olmaz bozulur. Olmaz. <gülüyor> bozulur pilleri akar yapmak. <gülüyor> yani önemli bu. Kaç kişi entübe edilmiş? Vaka sayısı ne? Kaç kişi vefat etmiş? Yani onun çözümünü de yine e, bir karikatür ustamız e, e, bulmuş. E, karikatürün adı Deniz'den al haberi diyorum ben buna e, Latif Demirci e, karikatüründe sarım ayolu böyle güneş gözlüklü şanslı bir adam var şanslı bence çünkü hem denize gitmiş hem deniz kabuğu bulmuş e, bu onlarca plastik atık arasında önemli bir şey deniz kabuğu bulmak e, ve e, biliyorsunuz bu deniz kabukları re rezonans depoları gibi yani e, dışarıdan gelen ses kabuğun içine çarptıkça böyle rezonans yapar ve büyür. Hı hı. Şimdi evet. deniz kıyısında da kullananıza dayadığınızda denizden kabuğa giren o e, su ışırtısı sesleri o rezonans sayesinde okyanustaki fırtına sesine bile dönüşür. Ya da hafif bir rüzgar e, fırtınaya dönüşür falan. Yani e, böyle bir durum. Latif denircinin karikatüründeki tip de o bulduğu deniz kula kabuğunu kulağına dayamış fırtınanın sesini dinliyor. Kabuktan şöyle sesler yükseliyor. Bugünkü test sayısı 42.378, vaka sayısı 972, vefat işte falan diye gidiyor. Böyle çizmiş e, Latif Demirci. <gülüyor> Yine koronavirüse korona dönecek olursam e, İran'dan sonra İran kadar da belki en çok etkilenen ülkelerin arasında e, maalesef da var. E, fakat e, Hindistan sadece Covid-19'dan değil selden de, sel baskınlarından da çok etkileniyor e, bu aralar her sene bu dönem oluyor zaten yani normal değil mi e, Ömer Hocam evet e, şimdi şu, şu, korkunç onlara giremedik vakit bulamadık evet. bugün yani yanlarca yani, insan e, Çin'de ve işte, Brahmaputra Nehri e, evet. taşmış Hindistan eyaletinde. eyaletinde evet e, yaklaşık Diyor gazeteler 3,6 milyon kişi etkilenmiş. Aslam'da Şimdi o bu Aslam... üzerinde 4 milyonun üzerinde bizdeki son rakamlar. Çok. Korkunç. İşte ben gecikmeli haberleri maalesef <gülüyor> alabiliyorum bu karikatürler üstünde. Aslam'da Aslam eyaletinde 3371 köyün sular altında kaldı. Ve 128 evet. bin hektarlık tarım ürününün zarar gördüğü bildirilmişti geçen hafta. Ee, Hintli bir karikatürcü var Omkar Bagwe ee, onun karikatürü ilginç fakat bu karikatürü anlatmadan e, çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum çünkü ilk baktığımda ben de bu karikatürü pek anlayamamıştım ee, küçük bir araştırmadan sonra e, anladım ee, Hindistan'da çok ünlü ve çok sevilen bir aile var Bakhan ailesi ee, bu ailenin 3 de tanınmış sinema oyuncuları yani bir anlamda babaları hele e, Hindistan'ın bir megasları. Baba Amitab e, Bakhan e, 1970 yılında gişe rekorları kınan Don adlı bir filmdi. Filmin başrol oyuncusuymuş. Şimdi kendisi 77 yaşında ve hala Don diye alınıyormuş e, o bölgede özellikle. Oğlu da 44 yaşındaki Abişek, e, gelini Ayşvarya Rai Bakhan, bakhan bunlar üçü de ünlü oyuncular fakat bu üç oyuncu da maalesef şu anda Mumbai'de bir hastanede Covid-19 teşhisiyle tedavi görüyorlarmış şimdi Hindistan'daki bitmiyor tabi orada iş Hindistan'daki sağlık yetkilileri koronayı umursamayan halkı uyarmak için bu durumu da fırsat bilmişler ve medyada tuhaf bir kamu mesajı yayınlamışlar ya yani bu mesaj aşağı yukarı şöyle e, tercü e, tercüme edebildiğim kadarıyla Corona imkansızı başardı ve donu bile yakaladı. Don dedikleri tabii bu baba e, tamam. Başkan evet başkan. E, ve devam ediyor e, Başkan e, başkan. E, başkan devam ediyor mesaj Siz başkan. siz olun. Başkan Evet Başkan Aslında Başkan <gülüyor> çok basit ya. E, siz siz odun diyor evde oturun boş yere don olmaya kalkmayın kalkışmayın. Şimdi tabi bu mesaj yayınlanır yanılmaz yayınlandığı anda don hayranları yani Amitab başkan hayranları tarafından büyük bir yaygara kopmuş tepki toplamış ve mesaj da hemen yayından kaldırılmış. Açıklama bu kadar şimdi karikatürü geçebiliyoruz. <gülüyor> Evet. E, karikatürde e, Aslan'daki sel baskınından bir kare var. Sel suları binaların arasından geçiyor. Ar aralıksız yağan yağmurun altında Hintli iki genç kız e, görüyoruz sanıyorum kız bunlar. E, genç kızlar böyle varillerden yıkdıkları bir salın üzerinde yol alıyorlar. Hemen yanı başlarında da o çamurlu sularda e, yüzerek canını kurtarmaya çalışan nesli tükenmeye yakın bir e, Hint gergedanı e, var. O da yüzmeye çalışıyor böyle yanlarında. Gerganın Gergedanı yüz ifadesi ise bayağı e, endişeli. Üzgün ve endişeli. Genç kızlara soruyor. E, peki başkanlardan ne haber? <gülüyor> e, bu çok e, çarpıcı. Bir de çünkü Ek bir detay da ben hatırladım şimdi sen bunu söyleyince bu nesli tükenmeye yüz tutan Hindistan'daki gergedanlardan bu Covid ve özellikle de seller çok etkili olmuş. Yok olmak üzerelermiş diye taze bir haber vardı. Belki ona da bir göndermedir bu aynı zamanda. Herhalde yani bu karikatürde üçlü bir şey var. Evet üçlü bir Gönderme şey var. var evet. Yani Hindistan bu durumda hadislerlerden, sulardan, denizlerden biraz uzaklaşalım. İstanbul'a Sultanahmet Meydanı'na gidelim. Ne dersiniz? Aslında ne? E, Sultanahmet Meydanı deyince anladınız değil mi siz? E, Ayasofya Camii e, Cuma günü hayırlısıyla ibadete açılacak. E, karikatürcü dostumuz Ercan Akyol e, anlaşılan bir ön ziyaret gerçekleştirmiş e, Ayasofya'ya. E, bu ziyaret esnasında da orayı gezen iki yaşlıca fakat inançlı vatandaşımıza da denk gelmiş. E, çok e, güzel bir karikatür aslında, güzel çizilmiş. Karikatürde e, görülen iki kişinin e, muhafazakar oldukları kılıklarından, sakallarından, ne bileyim eldeki tespitten falan anlaşılıyor. E, fakat dediğim gibi bu ziyaret e, Ayasofya Hennüz Camii'ye, ee, dönüşmeden e, gerçekleşmiş olmalı ki yerde alıyor ve e, hayranlıkla bu kubbeyi izleyen yukarıdaki kubbeyi izleyen bu iki yaşlı adamın ayakkabıları da ayaklarında henüz. Şimdi bu iki kişinin başlarını kaldırmış yukarıdaki e, kubbeyi büyük hayranlıkla izlerken e, aralarında geçen konuşmaya bir kulak verelim. Bir tanesi diyor ki adamlar ta o zaman bunu nasıl yapmışlar yahu? Şimdi arkadaşının yanıtı hazır ve üstelik çok mantıklı. İman gücüyle. Dedi. İman gücüyle. İman gücüyle abi. <gülüyor> evet. ee, hayırlısıyla bu cuma açılış var. Aslında ben e, Aykut Köksal'ın e, çok önemli bulduğum bir yorumu vardı. Ondan e, kısa bir yorumdu bu ama e, özellikle Yunanistan'da e, e, çok gürültü koptuğunda bu konuda Ayasofya açılmadan daha doğrusu. Danıştar kararından önce iki söz iki cümle okumak istiyorum o bölümden izin verirseniz lütfen evet. Ayasofya kimin diye sormuş Aykut Köksal. Sonra da bir açıklama getirmiş. En sonunda da şöyle bağlamış Osmanlı kültür bağlamı Ayasofya'yı içselleştirebilmiş kendi kültürüne ait kılmış ve Ayasofya'nın bilgisi üzerinden büyük bir mimarlık yaratmıştır. Yani 600 yıl önce Osmanlı İstanbul'u fethederken Ayasofya'da Osmanlı mimarlığını fethetmiş ve doruklara taşımıştır. Kısacası Ayasofya müze olsa da olmasa da öncelikle bizim tarihimize, bizim kültürümüze ait bir yapıdır. Onu yeniden fethetmeye kalkmak, bunu yatsımak anlamına gelir tarzında bir yorum yapmıştı Aykut Köksal dostunuz. Ben de çok ilginçen önemli buldum, aktarmak istedim benim karikatürlerim bu hafta bu kadar. Evet şimdi seçeceğiz hangisini fakat maalesef evet. ben özür dileyerek izah etmeye Burada benim seçeceğim karikatür burada yer almıyor. Eyvah. Yani kesinlikle atlamışsın maalesef. Yani Süper Lig'de şampiyon Başakşehir'in şampiyonluk kutlamaları sırasında yüzlerce Ama... kişinin bir araya gelip Şapur şupur kutlamalarından daha iyi bir karikatür olamazdı. Ama şimdi bir dakika o dün akşam da saat <gülüyor> evet. 11'i geçiyordu. Üstelik elektrik, elektrik kısıntısı oldu falan filan. Ben o saatte daha doğrusu karikatürcüler çizecekler. Ben onu alacağım programı <gülüyor> tamam. yerleştireceğim. Yani e, lig gelecek hafta bitiyor. Söz veriyorum gelecek hafta e, bu kutlamaları e, havai fişek yoktu yalnız dikkatinizi çekerim. Evet, yoktu. Ama bakan, Allah Allah. bakanın sağlık bakanlığında çok uz, mesafelere dikkat edin, maske takın. Uyarıları da çok tazeydi. İşte topu Olmuş. topu bütün taraftarlar. Ama onlar futbolcu, Bolsonaro'nun evet. dediklerini hatırlayın, Atletleri bir şey olmuyor diyordu. Yalnız futbolcu değil, başkanı da orada. Ee, ve <gülüyor> bir takım destekçileri, bir de Cumhurbaşkanı oldu orada. Evet, ama e, onu gördüm, maske takıyordu bir ara. Hayır. Ben ya maskesiz. <gülüyor> Maçı izlerken takıyordu. Aa, ben maçtan sonraki kutlamalarla... E, maçtan maçedim. sonra tehlike geçmişti zaten. Şampiyon evet, olmuştu. E. <gülüyor> evet. Peki o zaman ben dönüyorum ve benim tercihim... Ee, ya İhsan Ganci, İhsan... Ehsan Gancı. Ehsan Gancı. Evet ya da e, Omkar Bagwe yani Gergedan hangisini bilemedim ee, ikisini yan yana koyalım <gülüyor> olur, olur. Olmaz. güzel de olur hatta yan yana renkleri de benziyor zaten böyle evet, evet İran ve Hindistan yani evet. yan yana peki anlaştık Çöl ve sel Çöl ve Or sel Peki. Peki. Tamam. Çok harika, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.